İnna alhamdulillah, nhamduhu ve nistayinuhu ve nistaghfiruh, ve nagozu Wana billah min şurur anfusina ve min siyat egmalina. Men yehdhi Allah, fala muzillala, ve men yudil fala hadiyla. Washdu Allā ilāha illā Allāhu waḥdahu la sharīka lah. Washdu an Muḥammadan abduhu wa rasūlu. Allāhumma barik 'ala ve ala ve sahbihi ecmain emma ba'd. Bugün 23 Haziran 2010 çarşamba. Kaçıncı ders? Altıncı ders. Altı mı? Altı yüzün <gülüyor> ders. Evet. Kitabı Tevhid Şerhi derslerimizin altıncı dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Tabi Mukaddime eserlerinde devam etmekteyiz. Mukaddimemiz daha bitmedi. Şu ana kadar konu konu ne yaptık? Hep mukaddimeler verdik. Şimdi külli manada bir mukaddim ediyoruz. Bu ne? Yani kitaba girmeden önceki halimiz. Yani şu anki konumuz. Daha şu ana kadar kitaba giriş yapmadık arkadaşlar. Malumunuz olduğu üzere. Tabii bunun ismine ne dedik? Kitaba giriş yapmama ismine. Biz ne dedik buna? Mukaddim'e veriyoruz kitaba girmek için. Mukaddim'e içinde de mukaddimeler verdik. O mukaddimelerden kastımız ne? Yani önemli konu başlıkları diyebiliriz onlara. Değil mi? Şimdi ise bazı kaydeler vererek mukaddi, mukaddime kısmındaki yolumuza devam edeceğiz. Tamam mı? Bu sefer kaydeler vereceğiz. Önemli bazı kaydeler. Evet birinci kayda diyoruz. Hepimizin malum üzere bildiğiniz bir kayda. Rububiyet tevhidine, ne? Rubiye tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki ilişki nedir? Yani tevhidler arasında, kısımları arasında ilişkiler var malumun üzere. Bu ilişkiler nedir arkadaşlar? E tabi şimdi uluhiyet, rububiyet isim sıfat bunların arasındaki ilişki belki kitabın içerisinde değineceğiz ama şimdi kaba olarak diyoruz ki rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki ilişki nedir? Diyoruz ki et mustel zimun bi bitevhidul uluhiyye. Kaydemiz bu. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini ne yapar arkadaşlar? Gerektir. Gerektirir. Rububiyet tevhidi Ulûhiye tevhidini gerektirir. O zaman ilişki neymiş burada gerektirme ilişkisi var. Yani ruhüviye tevhidinin ulûhiye tevhidini gerektirme, mecbur kılma ilişkisi var arkadaşlar. Bir de ulûhiye tevhidi ise yani o tevhidül ulûhiye zimun bir tevhidi Tam da tersi. Ulûhiye tevhidi ise ne? Pardon mutadam minun li tevhidül ruhüviye. <gülüyor> ulûhiye tevhidi ise ruhüviye tevhidini ne yapar? İçerir. O zaman rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidiyle ile bağlantısına baktığımızda ne dedik? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini ne yapar arkadaşlar? Gerektirir. Tersinden baktığımızda uluhiyet tevhidinde ne var? Rububiyet tevhidine doğru gittiğimizde içermesi var. Tamam yani ne demek bu?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 Kur'an'ın mushaf sırasına göre, ilk emir nedir arkadaşlar? Budur. Kur'an'ın mushaf sırasına, indirilmiş sırasına göre değil bak. İndirilmiş sırasına göre, tamam Kur'an'da ilk ne indirilmiş? Müdessir midir? Fatiha mıdır? Besmele midir? ikram mıdır? Bunda ihtilaf var, bu çok önemli değil ama indirilmiş sırasına göre, şey e, mushaf sırasına göre ilk emir nedir Kur'an'da? Bakın başlayın Fatiha'dan.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 Şimdi bu ayetin tefsirinde i̇bn Kesir Rahimullah da, İbnu Kesir Rahimullah da bu ayetin tefsirinde buna değiniyor. Biz bunu görüyoruz. Ee, tefsirinde bunu belirtiyor. Süleyman İbnu Abdullah. Şimdi bu Muhammed İbnu Abdülah'ın torunu. Tefsirül Aziz el Hamid en geniş şehirlerinden değil mi? Kitabı Tevhid'in. O da burada ne yapıyor arkadaşlar? Buna değiniyor, bunu belirtiyor. Şimdi ne dedik? Biz dedik ki uluhiye tevhidi rububiye tevhidini kapsar. Bir de ona onu söyledik, değil mi ikinci olarak?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 elenlerden olur olurdu. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? İza bunları bir iki diye isimlendiniz siz de kaydeleri. İza ca el münafıkuna, "Kâlû neşhedü inneke leresûlullah." Münafıklar gelip sana şunu şahadet ederler. Ne? Muhakkak ki sen Allah'ın resulüsün derler. Vallahu ya'lemu inneke leresûluh. Tabi Allah da biliyor ki sen onun resulüsün. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekezibûn. Allah şahadet ediyor ki münafıklar nedir? Yalancılardır.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 Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Şimdi bu kelimenin ya yani la ilahe illallah'ın şartları diye bir olay biliyoruz değil mi biz? Bu kelimenin la ilahe illallah'ın şartlarını Abdurrahman İbn Hasan. Kim bu Abdurrahman İbn Hasan? Yine şeyhin torunu. Hangi kitabı var? Şerh Fethül Mecid. En meşhurlarından. Bu da biz bunu ilk derste Allah'a anlatmıştık değil mi? Fethül Mecid kitabında ve Kurratu il Muahhid'inde ne yapıyor arkadaşlar? Bu şartları sayıyor. Tamam. Şimdi Fethul Mecid kitabında kaç tane şart sayıyor? Yedi. Yedi tane şart sayıyor. Şimdi Kurret Uyunil Muvahhidinde ise, yani diğer bir kitabında ise kaç tane sayıyor? Sekiz tane sayıyor. Sekizinciyi ise ne zikrediyor? Allah'tan başkasına ibadet edilenlere küfretmek. Tamam. Şimdi Allahu Alem, buraya dikkat edelim arkadaşlar burası çok önemli.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 Şimdi ne dedik? Allahu Alem ulemamızdan ilk ulemamızdan bunu 7 olarak sınırlandırma babında kimse söylememiştir. Sınırlandırma babında. Misal babından veya şartların önemini itibar alarak en önemleri belki kendi indilerinde en önemlerini zikretme babından bu 7'sini belki söylemişlerdir. Şimdi Şeyh Abdurrahman İbn Hasan, Hasan'ın sözünün zahiri sınırlama olarak zikretmediği yönündedir arkadaşlar. Şimdi Abdurrahman İbn Hasan kitabında ne dedik? Fethül Mecid'de kaç tane şart zikrediyor dedik? 7. Kurret Uyunul Muvahhidinde 8 tane şart. Şimdi bu şartları zikredilince kurduğu cümlelerin siyak sibakına baktığımızda bir şunu anlıyoruz ki sınırlamaya hatta sınırlama olmadığını işaret eden söz cümle kullanıyor. Ne diyor? Diyor ki minha. Bu diyor La İlahe illallah'ın şartlarından şunlar vardır. Bak şartları şunlardır ayrı cümledir.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 Burada kimin? Kısımlık ifade eder. Yani bu şartların bir kısmı demek istiyor. Kitabında. Tamam bunu anladık. Zikrederken diyor ki bu şartların bir kısmı diye cümlesine başlıyor. Sonra bu yedi taneyi zikrediyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Sınırlama yapmadığını anlıyoruz. Özellikle bu cümlesi bize şunu veriyor. La ilahe illallah'ın yededen fazla şartı vardır. Eğer bunun ismine şart vereceksek. Tabi bunlar şart mı denir, rükün mü denir? Bunlar çok uzun çok da önemli değil aslında. Evet. Bir başka işaret daha var. 7 sınırlama olmadığında. Nedir o işaret? Demin söyledik aslında dikkat edecek olursak. Kuret Uyu'nun muvahhidinde ne yaptı? 8 tane. Şey. Demek ki bunların indinde ne? ne? Mukarrar kılınmış, <gülüyor> kabul görmüş bir şey var. 8 değil. Tamam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 Ilim, yakin, ihlas ve sıdkın beraberinde muhabbet, inkiyat ve kabulü. O, o da neydi demin? İlmun ve yakınun ve sıdkıka me'a muhabbetin ve inkiyâdin vel kabûlu lehe. Bu şekilde yapmışlar. Evet. Birincisi ilim, bilmek. La ilâ illallah kelimesini red ve isbat ile kastedilen manasını cahileti ortadan kaldıran bir ilimle bilmek. allah Teala'nın şu buyruğu, bunun delili. Bakın şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Şimdi...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 Diğer naslarda ne var? Musta'yı kelimesi geçiyor. Bunda da yakın var yani. Yakın lafı ne? Bu nasda da mevcut. Devam. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin. Evet. evet. Üçüncüsü ihlas. İhlas. La ilahe illallah sözünde allah Teala için ihlaslı olmak sadece adet yerini bulsun diye veya taklit şeklinde gelişi güzel bu sözü söylememek. Bununla halisane bir biçimde yalnızca Allah Teala'ya yaklaşmayı dilemek. Evet. Zira Allah Sen şöyle yap, yap. Başlıkları oku ve delillerinizle sadece Açıklamayı yapma. Evet. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dikkat et. Halis din yalnız Allah'a Var, var mı ihlas da. lafzı? Çok var. Biz. Devam. Yine şöyle buyurmuştur. O halde sen de dini yalnız Allah'a kılarak ihlas ile ona kulluk et. Ya halis kulluk. Evet, aynı. Evet. Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla la ilahe illallah diye. Peki şey. dikkat edin. Mesela bazen ayetler getiriyor. Bu ayette la ilahe illallah'ta ihlaslı olmak falan mı diyor yoksa dinde mi falan diyor? Dinde din. Dinde. Hadislerde neyi veriyor? La ilahe illallahı özel lafsınız geliyor. Bu iki ayrıma da dikkat edin. Bir yere geleceğim çünkü. Tamam Bunlar çok önemli. Evet. evet. Şimdi dikkat edin. Verdiği ayetler hani la ilahe illallah ve ilim, la ilahe illallah ve sıdık böyle değil. Ne ama hadisler öyle, doğru mu? Evet. evet. Dördüncüsü sıdık, doğruluk. Doğruluk, evet. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Elif mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. E tamam, sıdıktı ama la ilahe illallah geçiyor mu? Yok. Hadisi oku.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 mensus edilen yani üzerinde hakkında la ilahe illallah lafzı ve yanında onun şartı olarak zikredilen sadece dört tane şart vardır bu yedi tanede. Ne arkadaşlar bunlardan bir tanesi? ilim. İlim. Şimdi bakın bu ilim yani bir nasta la ilahe illallah geçmiş ve yanında ilim şartı vermiş. bunu hakkında naz bulalım. Hadis nerede arkadaşlar? Ne diyor Nebi Sellem? Men <gülüyor> mate ve huve ya'lemu en la ilahe illallah dehalel cenne. Kim? Kim? Her kim bilerek Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse ne yapar? Cennete girer. Hadis nerede? Müslim'de. Kim riva, kimin hadisi? Osman İbn Affan. Müellif de zikretti. Tamam? Bunu bildik. İkincisi arkadaşlar bu yedi şarttan e, içinde la ilahe illallah lafzı olup da nas da ve yanında şartı ile beraber zikredilen ikincisi yakındır bu yedi şarttan. İkincisi ne arkadaşlar?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 Yani insanların senin şefaatine en mutlu olarak e, yani insanların şefaatine en mutlu ol olanı kimdir? Diyor ki Kale diyor ki men kale la ilahe illallah خالصا min kalbihi خالص İhlas Dedi ki kalbinden İhlasla la ilahe illallah diyenler arkadaşlar. O zaman bu dört tanesi hakkında lafızları hakkında bizzat ne gelmiş arkadaşlar?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 Mesela dediğimiz gibi Allah Kur'an'da buyuruyor ki, mesela tevekkül, wa ala Allahi ftevakelu in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz ne yapın? Allah'a tevekkül edin, İman eşittir la ilahe illallah. Değil mi? Bunun içinde ne var arkadaşlar? Tevekkül. Tevekkül de şart. Kafü. Evet, kafü. Fala ta kafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz, onlardan değil, benden korkun. korkun. Tamam. Koş,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 yemin etmek. Allah'a hastır değil mi? Yemin edilen kimdir? Kim olması lazım sadece kullar tarafından? Allah. Sadece Allah'a yemin edilir. Ha Kur'an'a yemin edilir mi edilmez mi? Bunda neden alimler ihtilaf etmiş? Bu Allah'tan başına yemin edilir edilmez sebebiyle değil. Çünkü Kur'an nedir? Ha Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani kendisidir. Ondan dolayı onda ihtilaf var. Yoksa o Allah'tan başına yemin edilir mi edilmez mi? Bu selefte icma var haram olduğuna, caiz olmadığına dair. <gülüyor> Ancak diyoruz ki Allah'a has olan şeylerde lafsi olarak yani arkadaşlar sözlü olarak başkasını eşit tut olarak e, kalbende inanmaksızın telaffuz edersen bu, bu nedir? Küçük şirktir. Şimdi örnek vereceğiz. Bir şeyin mesela Allah ve sen dilersen. Nebi Asalme diyor önce Allah sonra sendiler. diler. Şimdi bu kalben Allah'ın dilemesiyle onu eşit tutmuyor şüphesiz değil mi?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 Câ'e raculun ilâ Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem min ehli necidin sâirul râsi. Necid ehlinden saçı darmadağın olan bir kimse Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İyi dinleyelim bu hadisi. Diyor ki, Nesma'u deviyye savtihi ve lâ nefkahu mâ yekul. Sesinin, bu adamın sesinin uğultusunu uz, duyuyor fakat ne söylediğini anlamıyorduk hatta dena min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem feiza hiya yesalu anil islam derken resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı meğer İslam'dan soruyormuş. فَقَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem 5 خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ leyla bu İslam'dan soruyor ya nebi sallallahu sellem ne diyor gündüz ve gece içerisinde 5 namaz var diyor buna Fakale hel aleyya gayruhun ne diyor ki bunlardan başkası var mı benim üzerime? Ozat diyor ki üzerime yani bu namazlardan başkası var mı diye soruyor. Qale nebi sasalem diyor ki la hayır İlla en tatavuğa ancak tatavvu olarak yani kendiliğinden yapman müstesna dilersen kendiliğinden yaparsın ama bunun dışında yok. Ve nebi sasalem devam ediyor ki wasamu şehri ramadan bir de ramazan orucu vardır buyuruyor.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 Kassetmedikleri, yemin ve tazim kastetmedikleri bir neydi? Kelimeydi, bir lafızdı. Yani düşünün ki yani bizim toplumda da ee, mesela adamın hanımına ne dediği gibi hayatım. Değil mi? Hayatım. Şimdi burada benim hayatım senin olsununu kastetmiyor adam ama sevgisini ifade etmek için lafız kullanıyor. Halbuki biz diyoruz ne diyoruz? Kişinin hanımına hayatım demesi uygun dildiğinden. Biz demiyoruz yani kat'i olarak işte buna haram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 Bunların çoğunluğuna nispet ediyor. Bu şarihlerin çoğunluğuna nispet ediyorlar. Hatta Muhammed İbni Abdülvehhab'ın torunu Süleyman İbni Abdullah da teysir Azizil Aziz-ül bunu tercih ediyor. Anladık ikinci cevap. Ne ikinci cevap? Kim toparlayacak? Allah, Neymiş? E, Allah'tan başkasına yeminle ilgili e, bu olay ayet gelmeden önce. Yani, Yok nehi gelmeden önce. Nehi. Allah'tan başkasına yemin edilen nehiler evet. gelmeden önceydi bu olay.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 Nebis as-Selemin yemin etmesinde herhangi bir sorun olmaz diyorlar. O yüzden yemin etmiştir. Anladık mı arkadaşlar bunu? Hüküm göre. Bu. Hüküm yani <gülüyor> el ya yeduru ma'a illetihi ve adaman. Hüküm illetin varlığına veya yokluğuna göre değer kazanır. Diyorlar ki Allah'tan gayrısına yemin etmenin haramlığındaki illet nedir? diyorlar. Allah'tan gayrısına tazim. Onu aşırı derecede ululama, yüceltmeyi içerdiği içindir. İllet budur.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 O zaman neyi takdir edeceğiz oraya? Halkı, halkı takdir halkı edeceğiz. Halkı. İşte bu türlü ibareler var. Aynı şekilde diyorlar ki burada da ve ebihi de ne var arkadaşlar? <gülüyor> Has var. <gülüyor> takdir olarak ne getireceğiz oraya? Rab kelimesini <gülüyor> getireceğiz. Yani ve rabbi ebihi. Onun babasının Rabbine yemin olsun. Bu beşinci. Buraya kadar anladık. Bu türlü cevaplar verilmişlerdir. Ancak Allahu u Alem bu cevapların hepsi mercu. Hepsi.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 Şimdi, ya, bu, ya, ha, yani, ilk ilk, şimdi. ilk ne arkadaşlar? İlk, karışık şeyler çıkıyor. Yemin babından bir ibare değil. Ha. Şimdi burada lafız olarak yemin mi? Lafız olarak ve ebihi, e, yemin. Bitti. Madem ki lafız olarak yemin bu, o zaman bu verilen cevap olarak cevabı neye nehy ediyor? Nehyin genelliliği nehy ediyor bunu. Bir sürü nehi var Allah'tan gayrısına yemin edilen.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 Yok, umum olarak gelmişti. O zaman bu görüş de zayıf. Tabi bir sürü cevaplar var, ben basit olarak geçiyorum. Dördüncü verilen cevap ne? Olayı tehdit etmek, pekiştirmek için. Olayı tehdit etmek, pekiştirmek. Dördüncü cevap ise tasavvur edilmesi mümkün olmayan bir cevaptır. Çünkü neden? Yeminin zaten kendisi nedir? Pekistir. Tehkittir, pekiştirmektir. Evet. Çünkü zaten, çünkü zaten Kasem'in kendisi tehkittir. İkisini ayırdetmek için bu tehkittir, tehkittir, yani iki tehkik nasıl olacak? Zaten. Nedir? Kasemin kendisi teykidir. İki teyki de ayırmak için harici bir delil lazım. Bu da yok. Beşin, o yüzden zayıf düşüyor. Beşinci verilen cevap ne? Kelamdaki hasf ve e kelamdaki hasf. Yani diyorlar ki e, köy eshabına sor. Köye sor yani neye sor? Eshabına. Babasına emin olsun yani babasının rabbine emin olsun. Arada hasf olunmuş bir kelime vardır. Biz de ne diyoruz? Hasf. Arapçada caiz mi? Caiz. Ancak ne olması lazım? Karine ve delil olması lazım. Getiriyorlar mı delil?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 İsmail İbn Cafer'den zikrediyor bu ziyade var. Kim çatışıyor burada? Enes İbn Malik ile ha? Cafer. E, şey e, Said e, İsmail İbn Cafer çatışıyor burada Enes İbn Malik ile İsmail İbn Cafer. İsmail İbn Cafer kendisinden daha racih olan, tercihe daha şayan olan kim? Malik bin Enes e ne yapmıştır arkadaşlar? Muhalefet etmiştir. Şaz hadisin tarifine huve llezî yarvîhi's-sîkatü <gülüyor> muhâlifen limen huve ercahu minhu. İmme fi'l-adedi ev fi's-sidqi ev fi'l-adâleti. Şaz hadis nedir? Raci olan yani bir, sika olan, güvenilir olan bir ravinin akı güvenilir. Ben de güvenilirim. Ben rivayet ediyorum ama bu akı benden daha güvenilir. Hangisi alınır? Bu akıdamnı. Sayıca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 Cehennemi cehenneme koyacakları koyar, sonra boşluk kalır. Onlar için o boşlukları doldurmak için yeniden bir yaratıp yaratır, o boşluğa atar. Allah adil, Allah zulmetmez. O yüzden İbni Kesir, İbnü Teimiy olsun, e, hatta e, İmam Tirmiz olsun, bu türlü lafızlardaki işkalleri kabul etmişlerdi. Yani Buhari müsimde. Bu türlü lafızlar var. Hatta e, bu yine bir hadis var. Ebeden lafzı geçiyor. Ebediyan cehennemden çıkmayacaktır küfür olmayan bir şey hakkında. Oradaki ebediyan lafzı şazdır. İbn Teymiyye onu tercih etmiştir. İmam Tilmizi muvafakat etmiştir vesaire. Bunlar nedir arkadaşlar? Mevcut. Yani bazı ufak tefek ne var? Problemler var. Sonları biraz hızlı anlattım çünkü bitmek üzere. Burayı anladık genel olarak. Allahu alem raci olan görüş nedir burada? Bu şey ve babasına yemin olsun lafzı yok. Tamam?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 Muhaddislerden, Mustala alimlerinden bir kısmısı zayıf ismini vermişlerdir. Her ne kadar senedi mutasıl da olsa çok önemli değil. Bu Mustala ilmi ile alakalı Allahu Alem ve sallahu Aleyhi ve Vülehi Muhammed.